Cahili Araplarına göre Bahira bir deve beş defa doğurur da beşincisi erkek olursa bu anne devenin kulağının delinip salı verilmesidir ki artık kim suandan faydalanmazdı. Sahibe yine bir kimsenin hastalıktan kurtulunca putları adadığı devesinin kulağını delip böylece salı vermesidir. Vasile, bir koyun veya deve biri dişi diğeri erkek olarak ikiz doğurursa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 Salebi İbrahim Aleyhisselam'ın babasının asıl adı Tarahtı. Nemrut onu puthanesine nazır tayin ettiği zaman Tarah adını Azerle değiştirdi ki Azer putlardan birinin adıydı diyor. Mücahit ve İbn Cehir de Azer ona lakab olarak verilmiştir demektedir. 76. Ayet İbrahim gecenin karanlığı üzerine çökünce bir yıldız gördü